1065 numaralı konu Hazreti Ayşe'nin bir kadının kendi evinde ölmesi üzerine kardeşinin ölümü hakkındaki şüphelerini giderdiği için Allah'a hamd etmesi Bir kadın Hazreti Ayşe'nin hücresine girmişti. Hazreti Peygamber'in evi olduğu için orada namaz kılmak istedi. Kendisi sapa sağlam göründüğü halde secdeye vardığında bir daha kalkmadı, ölmüştü. Bunun üzerine Ayşe valideemiz şunları söyledi: Ham, dirilten ve öldüren Allah Teala'ya mahsustur. Kadının bu şekildeki ölümü kardeşim Abdurrahman'ın ölümü hususundaki şüphelerimi ortadan kaldırdı. Şöyle ki kardeşim Abdurrahman odasında uykuya dalmıştı. Daha sonra onu uyandırmak istediklerinde ölmüş olduğunu anladılar. O zaman ben, acaba onun başına bir şey mi gelmiştir, yoksa diri diri mi gömülmüştür, şeklinde bazı şüphelere düşmüştüm. Bu kadının ölüm şeklini görünce bu şüpheleri yok oldu.